sena ve min amaline yudlil la ilaha illallah Muhammedan abduhu rasulu bu haftaki sohbetimizin mevzusu takva İslam'da takva Allah razı olsun ilim alimlerimiz hiçbir meseleyi bırakmamışlar her meseleyi genişlemesine ele almışlar Kutubi sitenin tümünde, İbni Kesir'de, Riyazus Salih'inde, Ahlak hadislerinde, şeytanın tuzaklarında hepsi bu mevzuyla alakalı başlık atmış. Alimlerimiz, ilim eli, hocalarımız hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Bizlere düşense onların toparladıkları bu vaaz nasihatları okuyup faydalanmak. Mutlaren kardeşlerim, önce takvanın lügat anlamında duralım inşallah. Takva, korkulan şeylerden, korunmaya, nefsi korunmaya almak. Takva denir. Allah'u azza ve Celle'nin yasakladığı haramlardan sakınma, Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya sarılma, şüpheli olan şeyleri gücün yettiğince terk etmedin adına takva denir. İbni Kesir Raghibül Müfredat'ta bu izahı yapmış. Takva nefsi korkulan şeylerden korumaya almak, Allah'ın emrettiklerine sarılmak, yasakladığı, haram kıldığı şeylerden sakınmak, şüpheli terk etmek, şüpheli şeylerden de sakınmak. Bunun adına takva denir. Yine haramlardan kaçınmaya da ta takva denmiştir. Rabbimiz huzurunda toplanacağınız Rabbinizden korkunuz buyurarak da ilim ehli bu ayeti Takvanın lugat olarak kullanıldığını söylemiştir. Maide suresi 96. Huzurunda toplanacağınız Rabbinizden korkunuz. Maide 96. Muhakkak ki Allah takva sahibi olanlarla beraberdir. Nahıl 128. O kitap onda asla şüphe yoktur. O muttakiler için bir yol göstericidir. Evet, muttakiler için ancak bir yol göstericidir. Bu kitap, muttaki olan, takva sahibi olanlara yol gösterici, kalplerinde nifak, haset, tereddüt, fitne, fesat, İslam'a karşı ön yargılı olanlar için de imtihan vesilesi olup, onlara da, onların da sapıtmasına vesile olur. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve Kurtuluşa erecek olanlar da ancak takva sahibi olanlardır. Bakara suresi ayet 5. Muhterem kardeşlerim bu mevzuyu araştırırken o kadar çok delil var ki hatta bir ara bu mevzuyla alakalı sadece ayetleri nakletmeyi bile düşündüm. Takva sahibi olanlar için sahabeden şu tür örnekler vardır yine lugat yönüyle. İbnu Ebu Hatem, Hatem'in huzurundayken dediler ki bize Vail bin Hucur'dan nakledip şöyle dediler. Bize Ebu affandan haber ver. onun Onunla alakalı şu kıssa anlatıldı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh dedi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. O gün kıyamet günü diyor insanlar bir yere hapsedirirler. İstedikleri yere çıkamayacakları. Önü arkası kapalı olan bir yere toplanırlar diyor tefsirinde. O gün bir nidacı nida eder. Takva sahipleri gelsin toplansın bir araya denilir. Allahu Azza Azze ve Celle takva sahiplerine hiçbir perde, hiçbir örtü olmadığı halde Rabbül Alemin onlara kendisini gösterir. Ve muhakkak ki benim korumam altındasınız diye... Onlara nida eder ve onları rahat, rahatlatır. İşte o gün onlara hiçbir korku yoktur. Muaz radıyallahu diyor ki, kişi diyor, takva sahibi olmakla cennete girmesine kafi gelir diyor. Yani sadece takva sahibi olsa, sahir şeyler olmasa bile cennete girmesine kafi gelir. Bu hizah İbni Kesir 2. Cilt 159'da yapılmıştır muhterem kardeşlerim. Tatva salih amel. Evet Ebu Zer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Her türlü işlediğin kötülüğün arkasından onu silecek bir salih amel işle. İyilik yap. İnsanlara güzel ahlak ile muamele et ve onlarla geçin. Müslim 1955 numaralı hadiste. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Sohbetimizin aslını bu hadis oluşturuyor. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Sahabeden bir kısmı tabiinden onlarca alim. Nerede olursan ol Allah'tan kork. İnsanların olmadığı hücre köşelerde olsan Allah'tan kork. Allah'tan hakkıyla korkmasan mutlaka Allah'ın kullarından korkarsın. Nerede olursan ol. Sadece Allah'ın rızası için hareket et. Sen Allah'ın rızası için hareket etmesen mutlaka Allah'ın kullarının rızası için hareket edersin. Nerede olursan ol, Allah'ı anmayı dilinden çıkarma, kalbinden atma. Sen Allah'ı anmayı dilinden atarsan, dilini Allah'a anmakla ıslak tutmazsan, dilini Rabbinin zikriyle ıslak tutmazsan... Mutlaka Allah'ın kullarını zikredersin diyor. Evet Allah'ı anmak, Allah'tan korkmak, ona yakın olmak ayrıca bir fayda sağlıyor. Allah'tan korktuğunda mahlukatın korkusu senden çıkıyor. Allah'tan hakkıyla korkmadığın zaman Allah'ın kullarından korkmaya başlıyorsun. Ya rızıktan korkuyorsun, ya güç kuvvet sahibinden korkuyorsun, ya hanımdan korkuyorsun, ya komşudan korkuyorsun... Kalp mutlaka birinden korkmalı. İnsanların olmadığı ücre köşelerde, gizli yerlerde sen Allah'tan korkmazsan Allah'ın kullarından korkarsın. Sen Allah'tan sakınmazsan Allah'ın kullarından sakınırsın. Onun için nerede olursan ol Allah'tan kork. İnsanlar olsun ve olmasın. Çünkü açıktan ve inceden inceye izlendiğini Gözetildiğini tefekkür et diyor İbni Mesud Allah an. Olur ki kulsun bir kötülük bir günah da işlersin. O kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap. Bir hasene yap. Bir hayıra koş ki iyilik kötülüğü silsin. Yine Rabbim burada takvada olan bir şeyden de bahsediyor. İnsanlarla güzel ahlakla muamele et. Onlarla iyi geçin. Bakınız. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki Allah'tan korkmak, insanların olmadığı yerde Allah'tan sakınmak, insanlarla güzel ahlakla muamele edip onlarla iyi geçinmenin adı takvadır muhterem kardeşlerim. Ve yaptığını sadece alemlerin Rabbinin rızası için yapman hareket etmenin adı takvadır. Müslim 1955 numaralı hadis muhterem kardeşlerim. Muaz bin Cebel'e yapılan bu nasihat bunun üzerine Muaz der ki ey Allah'ın Resulü la ilahe illallah sözü iyilik ve güzelliklerden midir? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam o söz iyiliklerin en güzelidir. Diğer bir rivayette o söz iyiliklerin en üstünüdür. Yani insan hiçbir şey yapamasa bile hata ettiği zaman günah işlediği zaman. Kusur ettiği zaman Rabbin'e La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah sözünü bile söylemesi gerekiyor. Bu dilde hafif, nizamda çok ağır olan bir sözdür. Ahmed bin Hambel'in müsnedi 169'da rivayet ediyor. İbn ebu Ettemim radıyallahu an enes'ten şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderdiğinde şöyle dedi. Ey Muaz Allah'tan kork. Nerede olursan ol Allah'tan korkmayı kalbinden sakın çıkarma. Ve insanlara güzel ahlak ile muamele et. Bir kötülük işlediğin zaman peşinden hemen bir iyilik işle. Bunun arka akabinde Muaz... Ey Allah'ın Resulü, La İlahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur sözü de iyilikten sayılır mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iyiliklerin en büyüğüdür. Tirmizi 1987. Bir rivayette en güzelidir, bir rivayette de en büyüğüdür. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e yaptığı vasiyette, i̇bn Ömer ve başkaları tarafından rivayet edilen uzunca hadis içinde rivayet edilmiştir ki, Ebu Hürer'e radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği şu hadis-i şerif vardır. Resulullah şöyle buyurdu, İnsanların en fazla cennete girmesini sağlayacak amel nedir bilir misiniz? Yani en karabalık topluluğu veya bir insanın, en fazla cennete girmesine vesile olan amel nedir bilir misiniz? Arkadaşlar ucuz kahramanlığa hiç gerek yok. Elimizin altındakilerini yapmaya gayret edelim. Biz basit olan parasız ve ucuz olan şeyleri yapmadan bunları bırakıp da yapamayacağımız şeylere imrenmemize gerek yok. İnsanı en çok cennete girmesine vesile olan Ameli size söyleyeyim mi? Allahu Teala'ya karşı takvalı olmak, güzel ahlak ile muamele etmek, insanların iç halini araştırmamak, müminin kusurlarını örtmek, kişiyi cennete götürecek en büyük şeylerdendir diyor. Kişiyi cennete sokacak en büyük şeylerden bunlardır. İbn-i Maca 4246 muhterem kardeşlerim. Evet, takva konusunda Allahu u Teala'nın kitabında ve Resulünün sünnetinde, sahabede, tabi'in ve etba'yı tabi'inde birçok sözler vardır. Sizden önce kendilerine kitap verdiğimiz ve size de Allah'tan korkun diye emrettik diyor Nisa 132'de. Evet, Rabbimiz kitabında 70'in üzerinde ayette Allah'tan korkmayın, takvalı olmayı, ...muttakilerle beraber olmayı, güzel ahlakla insanlarla muamele etmeyi bildiriyor. Takmanın aslı kişinin kendisinin, nefsinin korktuğu şeylerden koruma altına almayı alması... ...şüpheli ve tereddütlü olan şeyleri terk etmesi, insanların iç hallerini araştırmaması... ...yaptığı her şeyi sadece alemlerin... Rabbinin rızası için yapması takvadandır. Takvanın aslındandır. Takva kelimesi Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerde Allah'ın isimleriyle beraber zikredilmiştir. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkunuz. Maide 96 Ayet-i Kerime'nin tefsirinde huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkunuzdan kasıp Allah'ın gazabından, şiddetinden, İntikam almasından korkunuz. Sağ benim birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben sana beyat edeceğim. İman edeceğim. Fakat kavmin beni bilir ki kadınlara karşı zafiyetim vardır. Bakın korkma dedik ya. Zafiyetim vardır. Ben kadınlara karşı beyat etmeyeceğim sana. Etmesem olur mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki. Senin beraber olacağın kadın birinin anasıdır, senin de anan var. Birisinin kız kardeşidir, senin de kız kardeşin olabilir. Birisinin kızıdır, senin de kızın olabilir. Allah'tan kork diyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iki zayıf hakkında Allah'tan korkunuz. Birisi elinizin altındaki hanımlarınız, diğeri de yetimlerdir. Bundan dolayı da Allah'tan korkunuz. Demek ki hakkı hak sahibine vermek, zulmetmemekte Allah korkusunda. Allah korkusundandır. Onun için huzurunda toplanıp duracağınız Allah'tan korkunuz buyurdu. Evet, Maide 96. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarın ne kazandığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kimi aldatıyoruz muhterem kardeşlerim? İnsanların olmadığı yerde günah işlerken, insanlar olma, insanların olmadığı yerde olmayan insanların gıybetini ederken, insanların olmadığı yerde insanların malıyla, iffetiyle namusundan konuşurken kimi aldatıyoruz? İnsanları yaratan, görüp gözeten Allah'u Azza ve Celle. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan, haberdardır Haşr suresi ayet 18 Yine Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur Allah kendisine karşı gelmenizden sizi sakındırıyor Dönüş yalnızca banadır Bana karşı gelmekten sakınınız Sakınmaya layık olan da odur Mahfret sahibi olan da odur Evet muhterem kardeşlerim Sakınmaya layık olan odur Ondan sakınmazsanız diyor tefsirinde, Allah'ın yarattığı kullardan sakınırsınız. Allah'tan korkmasanız, Allah'ın kullarından korkarsınız. Allah'tan beklemeseniz, Allah'ın kullarından beklersiniz. Allah'a dayanıp güvenmeseniz, Allah'ın kullarına dayanıp güvenirsiniz. Onun için dönüş banadır. Benim cennetim, cehennemim vardır. İnsanların yoktur. Siz hal hareketlerinizi görüp gözeten Allah'a göre düzenleyiniz yine bir ayeti kerimede Rabbimiz sakınmaya en layık olan benim benden mağfiret dileyiniz bana yöneliniz demiştir kafirler için hazırladığımız ateşten sakınınız bu yapmakta ki elbette ki zordur ama takva sahibi olan muttakilere mutlaka bu kolay gelir. Muhterem kardeşlerim, eğer biz günahlardan sakınamıyorsak, Allah'u Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmekte sıkıntı çekiyorsak, zorlanıyorsak, mutlaka ya takvamızda ya da takvayı bir üst dereceye taşıyan muttakiliğimizde bir sorun var. Oysa ki takva ehli olan muttakilere, Allah'ın emirleri çok kolay gelir. Allah'ın yasaklarından sakınmak çok kolay gelir. Bunu yapamıyorsak mutlaka takva ehli olmamızda bir sorun var. Kendimizi kontrol etmeliyiz ve takva konusundaki ayetlere, hadislere tekrardan bakmalıyız mutluluk kardeşlerim. Evet, takvanın kamil oluşu şundan belli olmuştur. Elif, la, mim, kamil bir takva ehli. Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Elif, La, Mim. O kitap ki Kur'an'da onda asla şüphe yoktur. O muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyen insanlar için bir yol göstericidir. Evet Muhtemelen Vadeşerim. Buraya kadar tefsirinde Kur'an'ın yol göstermesi ancak takva sahibi olanlar içindir. Ayetler okunur. Bundan bir ibret almazsak, kalbimiz yumuşamazsa, Gönlümüz yeşermezse imanımız artmazsa demek ki Allah muhafaza takva sahibi olmamızda bir sorun var. Onlar ki gayba inanırlar. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz maldan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirileni ve senden önce indirilene iman edenler. Ahiret güne, gününe de kesin inanırlar. Bunun tefsirinde ahiret gününe kesin inanırlar lafzının karşılığında İbni Kesir'de. Mümin kul her gün kendisini muhakeme eder. Her an hesap sorar kendisinde. Hatta şu rivayeti de burada naklediyor. İki ortak düşünün diyor. Birisi çok cimri. Aşırı derecede cimri. Diğer ortağına kan kusturur. Her gün hesap sorar. Her malın hesabını sorar. Helaya giriş çıkış harcamasını dahi sorar. Takva sahibi insan o cimri ortaktan daha cimridir diyor nefsine karşı. Her an nefsini muhakeme eder hesaba çeker. Çünkü ahiret gününe iman eder. Toplanma gününe iman eder. O gün yaptıklarından başka hiçbir şeyin kendisini kurtarmayacağını bilir. Onun için de kendini o cimri ortaktan daha fazla hesaba çeker. Çünkü mahşer gününe inanır o. Mahşer gününe inanmadan kasıt bu. Kurudan kuruya mahşer gününe iman ettik değil muhterem kardeşlerim. O gün gelmezden önce ona hazırlıklı olmak lazım ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'e nasihatta Ölüme inanıp hazırlanmayanın haline şaşarım. Cehenneme inanıp korunmayanın haline şaşarım. Kadere inanıp peşine koşanın haline şaşarım. Biz cehennem ateşine nasıl inanıyoruz da o ateşten sakınacak, korunacak şeylerin peşinden koşmuyoruz. Ölüme nasıl inanıyoruz da ona hazırlık yapmıyoruz? Ebu Zer radıyallan e Allah Resulü bana nasihat ettiyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, bu nasihatı yapıyor. Takva konusunda Selef'in sözlerine gelince Muaz bin Cebel şöyle demiştir. Kıyamet günü muttakiler nerede diye ilan edilir. Onlar doğruca Rabbinin himayesi ve koruması altındadır. Bir örtü veya hiçbir perde yokken Rablerini görüp tanırlar. Ve onlara Muaz bin Cebel muttakiler kimlerdir diye sorulduğunda muttakiler şirkten uzak duran, puta tapmaktan korunan, Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılıp yasakladığı şeylerden korunan, şüpheli şeylerden elini çekenlerdir. Evet, takva ehli, muttakiler, her şeyini Rabbine göre hesaplayan muttakiler ne yaparmış? O gün Rabbinin nidası üzerine toplanırlar, Rabbinin koruması ve muhafazası altında olurlar, onlar ki şirke, şirk koşmazlar, Putlara tapmazlar, ee, Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınırlar, emrettiği şeylere sımsıkı sarılırlar, şüpheli olan şeylerden ellerini çekerler. Bırakın muhterem kardeşlerim haramları, şüpheli şeylerden bile ellemizi çekmemizi emrediyor. İbni Abbas şöyle diyor, takva sahibi nefsin arzularına uymayacak, şeytanın ona emrettiği şeyleri ilimle anlayacak, İlimle anlayacak çünkü İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki ilim olmadan ne takva olur ne de muttakilik olur. Bugün bir sofi biz ilmehli değiliz zikirehliyiz diyorsa biz takva ehliyiz diyorsa bu kuru bir kelimedir. Takva kelimesinin içini doldurduğumuzda İbni Abbas radıyallahu an takva ancak Allah'ın ona neyi helal kıldığını neyi haram kıldığını bilmekle olur diyor. Bilmeden nasıl kişi haramlardan sakınır korunur. Bilmeden nasıl Allah'ın emrettiklerine sımsıkı sarılır ki bilmeden derecesi ve fazileti ne kadar yüce olursa olsun hata yapması ihtimaldir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın cariyesi Maria Allah'ın elçisine bal ikram ediyor. Diğer zevceleri bu ikramı kıskandıklarından dolayı Allah'ın Resulü çıktığında... Maria sana ne ikram etti? Bal ikram etti. Maria'nın arısı çamdan bal yapmış. Ağzınız çam kokuyor ey Allah'ın Resulü deyince Allah'ın Resulü bir daha bal yemeyeceğim diyor. Bakınız vahiy gelmediği zaman vahiy ile helalı haramı anlamadığın zaman bir peygamber bile hata edebiliyor. Bunun üzerine Tahrim Suresi 1-2-3. ayet iniyor. Rabbin seni affetsin. Allah'ın sana helal kıldığını kendi nefsine neden haram kılıyorsun? Onun için ben faziletliyim, ben kitap okuyorum, ben ayet okuyorum, ben korunurum diye bir şey yok kardeşim. Bize yapılan her şeyin karşılığını, bize sunulan her şeyin karşılığını Allah ve resulundan bakarak ona göre tepki göstermeliyiz ki takva ehli ve muttakilerden olalım. Hasan-ı Basır radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Ey Allah'ın kulları, ey resul Muhammed'in ümmeti. Takva konusunda fetva verip vauz nasihat eden hocalar çoktur. Fakat takvayı yaşayan azdır diyor. Siz yaşayanlardan olmaya bakın diyor. Siz yaşayanlardan olmaya bakınız. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu ansa takva konusunda şöyle buyuruyor. Gündüzleri oruç tutmak, geceleri namaz kılarak ayaklarını şişirmek takva değildir. Takva ancak Allah'ın emrettiklerine sarılman, yasakladığı şeylerden sakınman, yaptığın her şeyi alemlerin Rabbinin rızası için yapman, gizli ve aşikar ondan korkup ürpermendir. Haya edip utandığın insanların yaptığın günahları görüp gözetmesinden sakındığından daha fazla insanların olmadığı yerde haramlardan sakınmandır takva. Ve bu takva Allah'ın bir nurudur. Allah'ın nuru da, nurunu da her hatip almaz diyor. Takva mevzusunu anlatan çok ama takva ehli olan çok azdır diyor. Siz takva ehli olmaya bakın diyor Ömer bin Abdülaziz Rahimullah. Onun için muhterem kardeşlerim takvayı bilmek de, onu anlatmak da, onu yazmakta yetmiyor. Takva ehli olmak gerekiyor. Talib bin Habba radıyallahu ansa şöyle diyor. Takva bir nurdur. ilimse üçtür. Kitap, sünnet ve miras hukukudur ilim. Takvaysa Allah'ın kuluna verdiği bir nurudur. Nurdur. Her kul bunu zaman zaman hisseder ama her kul bunu muhafaza edemez diyor. Muhterem kardeşlerim. Bir şeyi kazanmak çok kolay. Din olarak İslam'dan, Rab olarak Allah'tan, Nebi olarak Hazreti Muhammed'den razı olduk Müslümanız. Bu İslam'ı muhafaza etmek zor. Allah iman verir, ilim verir, imanı ve ilmi muhafaza etmek zor. Rabbim sana takvayı hissettirir, onu muhafaza etmek zor. Onun için her an elimizden alınabilecek gibi, her an bizden uçup gidecek gibi düşünmeliyiz. Allah'ın verdiği nimet, Allah'ın verdiği nur sürekli bizde kalacak diye bir şey yok. Her nimet ya o nimeti şükrederek devamını gerektirir. Her nimet ya o nimete şükrederek devamını gerektirir. Devamı gelir çünkü diyor ki şükür diyor nimetleri artırır eyyebüzer. Ya da o nimet verilir onun hakkı verilmezse belaya dönüşür muhterem kardeş. Onun için Talg bin Habbab, takva Allah'ın bir nurudur kuluna verdiği. O kulu, o nuru muhafaza edin diyor. Evet. Ebu Derda radıyallahu Ansa şöyle diyor. Tam mükemmel takva, kulların, kendilerinin çalışarak elde ettiği değildir. Rablerine yönelerek, Rabbinin ona bahşidir. Bunun başı da, Sade onun rızası için hareket etmektir. Mümin kul attığı adımı bile kontrol eder. Bunda kullara mahlukata bir pay var mıdır? Yoksa sadece alemlerin Rabbinin rızası için midir? Muhterem kardeşlerim. Çok zaman harcarız. Çok emek harcarız. Çok para harcarız. Ecir ve sadakaları toplarız ama bir anda şeytana kaptırırız. Onun için... Yaptığımızı sadece alemlerin rızası için yapalım. Yapacağımız her şeyde de onun rızası, onun görüp gözettiği için yapalım. Sabah evimizden çıktığımızda Rabbim sapmaktan, saptırılmaktan, cahil olmaktan, cahili muamele görmekten, aldanmaktan, aldatılmaktan, Gazaba uğramaktan, senin rızanın dışında hareket etmekten sana sığınırım diye niyetimizi sabit tutmalıyız muhterem kardeşlerim. Hasan-ı Basır radıyallahu şöyle diyor. Muttakiler takva sayesinde öyle Allah'tan sakınırlar ki, Muttakiler takva sayesinde öyle Allah'tan sakınırlar ki, Düşme korkusuyla, Yer kenarında ve dikenlik içerisinde yürüyen bir insan gibidirler. Allah aşkına kardeşlerim nefsimde dahil günlük hayatımızın ne kadarını oluşturuyoruz? Hasan-ı Basrı soru soran talebesine şunu der. Sen çok dikenli bir yerde yürüdün mü? Evet der. Peki dikenli yerde yürürken ne yaptın? Ey hocam ayaklarıma diken batmasın diye bazen sağından bazen solundan, Bazen de üzerinden atladım İşte haramları da böyle yap Sakın haramlara bulaşma Haramların bazen sağından bazen solundan bazen üzerinden atla Ey talebe Bil ki küçük gördüğün haramlar koca dağlar gibidir Koca dağlar küçük küçük çakıl taşlarından oluşmaz mı? Koca dağlar küçük küçük çakıl taşlarından oluşmaz mı? Diyor şu ilim ehlinin hikmetli sözlerine bakın. Allah onlardan razı olsun. Sufyanı Sivri radiyallahu ansa muttakilerin üstünlüğü şuradadır. Onlar gerek gizli gerekse aşikar olsun. Allah'ın haram kıldığı her şeyden güçleri yettiğince sakınırlar. Yaptıkları her işte sadece onun rızasını gözetirler. Emrettiklerinde dilleri yumuşaktır. Söylediklerinde kalpleri yumuşaktır. Anlattıklarında gözleri dolandır. İşte bunların kalpleri takva doludur. Ey Musa, ey Süfyan, peki başka alemetleri var mıdır bu insanların? Onlar dünya ve ahiret işlerinde tercih edildiğinde hep ahiret işlerini tercih ederler. İşte onlar muttakilerdir. Kalplerine Nur inmiştir diyor. Onların kalplerine nur inmiştir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini naklediyor. Kul sakıncalı olanları düşme korkusuyla sakıncasız olanları da terk etmedikçe muttakiler derecesine çıkamaz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüpheli şeylerden sakınır dedik ya. Bunun başka bir rivayeti de kul sakıncalı olanları olanlara Düşme korkusuyla bazı sakıncasız olan şeyleri de terk eder. İşte böylelikle takva ve muttakiler derecesine çıkar. Tirmizi rivayet ediyor muhterem kardeşlerim. Hadis numarası 2451. Diğer bir rivayette ise menşur olan ve bildiğimiz hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Helal belli haram da bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Her kim o şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve izzetini korumuş olur diyor. Muhterem Kardeşlerim, haramdan ne kadar sakınabiliyoruz? Şüpheli olan şeylerden ne kadar sakınırız? Haramlardan ne kadar sakınabiliyoruz ki bize göre şüpheli olan şeylerden o kadar sakınabilelim? Buhari 2051 numaralı hadis. Muhterem Kardeşlerim. İbn-i Nusud radıyallahu anh şöyle dedi. Ey iman edenler Allah'tan Allah'a ona yaraşır bir şekilde korkunuz. Bakın her güç sahibinden gücü, kuvveti, adaveti, de sakınırız. Allah'tan da Allah'ın şanına yaraşır bir şekilde sakınınız diyor. Ali İmran suresi 102. ayeti okuyor. İbni Mesud radıyallahu anha takva sorulduğunda bu ayeti yeterlidir diyor. Ey iman edenler Allah'tan Allah'ın şanına yaraşır bir şekilde sakınınız, koruyunuz ayeti her mümin için yeterlidir diyor. Takva konusunda sadece bunu bilmek yeterlidir. Evet muhtemelen kardeşlerim takva konusunda Kur'an-ı Kerim'den ayetlere gelince. Ey Rabbimiz iman ettik bizim günahlarımızı bağışla bizi ateşin azabından koru derler o muttaki kullar. Ey Rabbimiz biz iman ettik bununla beraber hata ederiz kusurlarımız var. Günahlarımızı bağışla bizi ateşin azabından koru. Ali İmran 16. Sabreden, dürüst olan, huzurda toplanan, boyun büken, haramlardan sakınan ve seher vakti kalkıp Rabbinden bağışlanma dilerler onlar. Korkuyla ürpererek. Ali İmran 17. O takva sahipleri ki bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Muhterem kardeşlerim, bir kardeşimiz bize bir şey yapsa, bunun yaptığının kat kat fazlasını yapmaya yöneliyoruz. Bir kardeşimiz bizim için hata yapsa, o hatanın misliyle karşılık veriyoruz. Hani takva bu mu? O takva sahipleri ki, Bollukta da darlıkta da Allah yolunda infak ederler. Ya ben zaten fakirim. 10 milyonun varsa 1 milyonunu da veremez misin? Ayetin tefsirinde diyor ki Darlıkken azken veremezlerse Bol ve çokken nasıl verecekler? 100 milyarın 10 milyarını nasıl verecekler? 10 milyonun 1 milyonunu veremiyorsak. Onun için takva sahibi olmanın diğer bir alemeti de cümert olmak. Allah yolunda sarf etmek. Darlıkta da bollukta da. Öfkesini yutmak. Muhterem kardeşlerim. Şu ortamda, şu sıkıntılı ortamda öfkelerimizi ne kadar yutabiliyoruz? Öfkeyi yutmak takvanın alemetlerinden. O takva sahipleri öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Subhanallah. Bakın bu da takva elinden. Bu da takvanın özelliklerinden. Evet. Ali İmran suresi. 135. ayet. İşte onların mükafatı Rablerinin katında. Ve Rablerinin tarafından bağışlanmadır. Affedilmedir. Onların kötülüklerini iyiliklere çevirmek, iyiliğe çevirmektir. Subhanallah. Varlıkta yoklukta verenler, öfkelerini yutanlar, Allah'ın kullarını bağışlayanların mükafatları Allah'ın katındadır. İşte onların mükafatı Rabbinin tarafındandır. Ve onlar artlarından ırmaklar akan cennetlere koyulur. Onların kötülükleri iyiliklere çevrilir. Subhanallah. Kötülük bile iyiliğe çevriliyor bu amelle. Andolsun biz Musa ve Harun'a da takva sahipleri için bir, bir ışık, bir öğüt ve furkan verdik. Enbiya 48. O takva sahipleri ki onlar görmedikleri halde, Rablerinin candan saygı gösterirler. Yine onlar kıyametten korkarlar. Toplanacağı o günden korkarlar. Enbiya 49. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa, işte asıl bunlar, muttaki olanlar onlardır. Nür 52. Doğruya getiren, ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır. Zümer 33. İbni Ya'ya ya doğru, doğruyu getirenlerden kasıt şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen vahidir demiştir. Geceleri pek az uyurlar o takva sahipleri. Yanlarını yataklarından ayırırlar o takva sahipleri. Yani gece kalkıp namaz kılarlar. Seher vaktini beklerler. Zariyat 17. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır o tak takva sahipleri. O takva sahipleri bunu gözetirler. Zariyat 19. Takva sahipleri şeytanın aldatmasına asla kulak vermezler ve şeytanın aldatmasını hemen fark ederler. Demezler beni şeytan kandırdı, şeytan aldattı. Çünkü takva sahipleri şeytanın aldatmasını bilirler. Takvaya erenler var ya o takvaya erenler, şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hemen hatırlayıp Allah'ın emrettiği şeylere dönerler. Hayırda koşup yarışırlar. Araf 201. İblis dedi ki Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onları günahlara onları günahları süslü göstereceğim. Ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Hicr 39 Ancak onlardan ihlaslı ve takva sahibi olan kullarım müstesnadır. O takva sahibi kullar şeytanın dürtmesini onun vesvesesini hemen hisseder. Ve racim der, Allah'ın emrettiklerine döner. Hicir suresi ayet 40. Şeytan seni dürterse hemen Allah'a sığın. Araf suresi 200. ayette. Şeytan seni dürterse hemen Allah'a sığın. Muhterem kardeşlerim, peygamberleri bile dürtmüştür. Onun için her mümini dürtebilir dürtmesinde bir şey yok ama mümin takva sahibi muttaki kul hemen Allah'a sığınır euzubillahimineşşeytanirracim bu ayeti kerimenin tefsirinde bu araf 200 diyor ki eski peygamberlerden birisi mescide ibadethanesine gitti şeytan aleyhilane ona gelip bazı itiraflarda bulundu dedi ki benim seni dürttüğümü neyle anlıyorsun o hayırlı ve salih kul Allah'ın bana emrettiklerinden anlıyorum. Peki nasıl korunuyorsun? Senin şerrinden Allah'a sınarak, "Auzu billahi min diyerek, muteran kardeşlerim, Hasan-i Basir Allah'ın diyor ki, kulu günde kaç kere şeytan dürter? Hiç saydınız mı? Bir yüzün üzerinde dürter. Kaç kere günde "Auzu billahi min deriz? Hiç düşündünüz mü? O takva sahibi kullar şeytan onu dürtünce hemen şeytanuracim der. Kaç kere dürttüğünü nasıl anladık ve dürttüğünde ne kadar Allah'a sığındık. Araf 200. Evet takvayı elde ettikten sonra takva sahibinin sahiplerinin mükafatına gelince. Nefsin arzularını özellikle kadınların oğullara Yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, saama hayvanlara, ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici metanıdır. Halbuki varla, verilecek güzel yer, varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Fakat bunu çok az insan anlar. Ali İmran 14. Resulüm de ki, Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Az önce ayette saydığı şu şu şunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rablerinin yanında içinden ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Hepsinin üstünde de Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görendir. Gözetendir. Ali İmran 15 İşte onların mükafatı Rableri tarafından Bağışlanma ve Altlarından ırmaklar akan Ebedi kalacakları cennetler Böyle amel edenlerin mükafatı Ne güzeldir Allah'ın azabından korkup Rahmetine sığınan Takva sahipleri var ya Takva sahipleri O muttakiler cennette Pırıl pırıl pınarlar Başlarında olacaktır o gün onlara selamet ve güzellik verdir vardır. Selam olsun o takva sahibi kurlara. Hicir 45. Onlar orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlara oradan çıkarılmayacaklardır. Hiçbir korkuda yoktur. Ne güzeldir onların yerleri. Hicir 48. Kötülüklerden sakınanlar Rabbinin Rabbinin Rabbinin onlara indirdiği Hayırlara koşanlar derler ki bu dünyada güzel davrananlar güzel mükafat vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerin yurdu gerçekten ne güzeldir. Nahıl otuz. O yurt gerçekten zemininden ırmaklar akan adın cennetleridir. Onlar için orada kendilerine diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır nahıl 31 kullarımızdan takva sahibi kimseler vereceğimiz cennet işte budur meryem 63 İşte bu bir hatırlatmadır doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vaat edilmiştir saat 49 işte hepsi günü için size vaat şeylerdir Ey inananlar sakın şeytan sizi aldatmasın. Saat 53. Onlar için Rableri yanında diledikleri her şey vardır. İşte bu iyilik edenlerin mükafatıdır denilecek. Zümer 34. Böylece Allah'ın onların geçmişte yaptıkları bütün kötülükleri hayra çevirir. Ve yaptıklarını en güzel bir şekilde mükafatlandırır. Ve onlara Güzel eşler verir. Zümer 35. Rablerine karşı gelmekten sakınan takva ehli ise bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya varıp da kapıları açıldığında açacak bekçileri onlara selam size selam size ey takva ehli tertemiz insanlar. Gelin artık ebedi kalma yurdunuz burasıdır. Buyurun girin selam size ey takva sahibi insanlar. Zümer Suresi 73 Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği nimetlere, cennetlere ve başlarında pınarlar bulunan kuşkusuz onlar bundan önce dünyada güzel davranan takva sahibi insanlardır. Zariyet 15 ve 16 Şüphesiz ki kötülüklerden korunan o takva sahibi insanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerden cennette ve nimet içindedirler. Zira Rabler onları cehennem azabından korumuş ve sakındırmıştır. Tür 17. Onlara yaptıklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş bolluklar yaslanarak afiyetle yiyiniz denilir. Ayrıca biz onlara ceylan gözlü güzel ve büyük gözlü hurilerde bahşettik tür 20 takva sahibi insanlar cennetlerde ve ırmaklar kenarlarında güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclislerindedirler kamer 54 55 burada Rabbinin huzurunda Rabbinin özel davetlisi olarak cennetten farklı Rabbinin katındadırlar diyor Rabbinin huzurunda durmakta Korkan kimseler iki cennet vardır. Rahman 46. İki cennette çeşit çeşit ağaçlar vardır. Rahman 48. İkisi de akıp giden iki kaynağı vardır. Rahman 50. İkisi de her türlü meyvelerden çifter çifter verilmiştir. Ey takva sahipleri yiyiniz, içiniz. Bugün sizin için eğlence vardır. Rahman 52. Hepsi de Örtüleri atılmış minderler ve yastıklar üzerinde otururlar. Hiçbir zorluk ve sıkıntı çekmeden cennet meyvelerinden yerler. Rahman 54. Onlarla gözleri yalnızca eşlerine çevirmiş güzellikleri bunlardan önce onlara ne bir insan ne de bir, co bir cin dokunmamış eşler ve huriler vardır. Rahman 56 Saç sanki onlar yakut ve mercandırlar. Rahman 58 İyiliğin karşılığı mutlaka iyiliktir. Kötülüğün karşıda mutlaka kötülüktür. Ey takva sahipleri, yiyiniz, içiniz. Bugün size hiçbir korku yoktur. Rahman 60 Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır ki Rahman 62 Bu cennette koyu yeşillikler, salım salım hayvanlar her türlü meyveler vardır. İkisinde de durmadan fışkıran su kuyuları vardır. Bitmek, tükenmek bilmeyen Rahman 66. İkisi de her türlü meyveler hurma ve nar bahçeleri vardır. Rahman 68. İçlerinde huyu güzel, gözleri güzel, kendileri güzel eşler ve huriler vardır. Rahman 70. Otluğa içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. Rahman 72. Bunlara onlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır. Rahman 74. Yeşil yastıkları ve harikulade güzel döşemeler vardır. Gözün görmeyeceği aklın tehayür etmeyeceği nimetler vardır. Rahman 76 Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adını ne yücedir? Onun adını yücel. Sübhanallahi ve hemdi. Şu da muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin katında nimetler bol bol vardır. Kalem 34 Öyle ya Allah'a teslimiyet gösterenler o günahtan sakınanlar gibi hiç bunlar bir olur mu? Kalem 31. Şüphesiz ki o gün takva sahipleri gölgelerinde gölgeleneceği, pınarlar başında oturacağı çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Mürselat 41. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Mürselat 44. Şüphesiz ki takva sahipleri için umulan umduklarını buldukları bulan korktuklarından nail olup emin olan göğüslerinde tas tamam ferahlık bulunan nimetler vardır. Neba 31. Onlar için dünyada da ahirette de genişlik vardır. Bu teran kardeşlerim evet. bu ayetin tefsirinde o insanlar dünyada da geniştir diyor. Takva sahibi muttakiler siz onları sıkıntılı ve kederli görürsünüz. Onlar yaptığı her şeyi alemlerin Rabbisinin rızası için yaptıklarından dolayı kalpleri geniş ve huzur içindedir. Bunlar Rabbinin gayet bir bağışı ve mükafatıdır. Nebe 36. Rabbini anmaktan, Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için işte süphesiz cennetler vardır. Tertemiz eşler. Pırıl pırıl mükafatlar vardır. Leyl 17. Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimse şükretmek, şükretmekten uzak durmazlar. İşte Rabbiniz size geniş geniş açıkladı. Leyl 21. Kardeşlerim, bu biraz daha devam ediyor ama son bir ayet okuyacağım ve inşallah sohbetimi kapatacağım. Yaratan hiç bilmez mi? Yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir. Ve her şeyden haberdardır. Mülk 14. Yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir. O en ince şeyleri görüp bilmektedir. Ve her şeyden haberdardır. Mülk 17. Evet muhterem kardeşlerim. Haris radıyallahu an diyor ki bu ayet-i kerimenin tefsirinde kul diyor hangi gizlilik ve nerede olursa olsun Rabbi onu en ince ayrıntılarıyla bilmektedir. Onun için mümin kul bu ayeti kendisine yol menhec edilmelidir. Yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Mülk ondur. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Okuduğumuz ayet ve hadislerin gereğince Rabbimiz yaşamamızı, ibret almamızı nasip etsin. Hepimize cennete giden yolları kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı olsun.